204 numaralı konu Utbe bin Ebi Leheb'in Hazreti Peygambere eziyet etmesi, Hazreti Peygamberin ona bedda etmesi ve onun helak olması. Evet, Resulullah'ın kızı Ümmü Gülsüm Utbe bin Ebu Leheb ile evlendi. Rukiye isimli kızı da Ebu Leheb'in diğer oğlu Utbe'ydi. Hazreti Peygambere peygamberlik verilip Tebbet suresi inince Ebu Leheb iki oğluna "Eğer siz Muhammed'in kızlarını boşamazsanız yanınızda durmak bana haram olsun." dedi. Harb kızı olan anneleri de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 ve pençeleriye onun başını ezdi, Osman önce Rukiye'yi nikahladı, onun ölümünden sonra da Ümmü Gülsüm'ü aldı.